Birinci soru şöyle: Adem ile Havva'nın ırkını ve dilini bilmiyoruz. Peki bu kadar farklı renkler ve farklı diller nasıl oluştu? Şimdi bizim bizim köy küçük bir köydür. Çocukluktan dikkatimi çekmişti. Böyle duvarın yani küçük dediğimde tabii aslında şey Anadolu'ya göre küçük değil. Dört tane camisi olan bir köy. Ee, şimdi bir işte yukarı mahalle, aşağı mahalle diye bir büyük bir ayrım var kendi arasında. Duvarın bir kenarında yani duvarın arkasında konuşan kişilerin hangi mahalleden olduğunu konuşmasının şeklinden anlıyordum ben çocukken. Çünkü yukarı mahallelerin konuşmalarında bazı farklılıklar var, aşağı mahalleninki de bazı farklılıklar var. <gülüyor> bir köye gittiğiniz zaman, mesela komşu köyün konuşması bizim köyden farklıydı. Bunlar tabi bir şey, yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ve ayatihi neydi o şeyde? Bir ayet-i vardı. İhtilaf elsinetikum ve değil mi? Evet. 405. Rum suresi evet. Rum suresinin 22. ayetinde diyor ki: "Emine hayati halqus semavati vel ard ve ihtilaf elsinetikum ve elvanikum." ve yerin yaratılışı renklerinizin ve dillerinizin farklılığı, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerindendir." diyor, yani e, takım belgelerden, göstergelerdendir. Bu tabi uzmanlar, ayet dediğine göre demek ki bu konuda biraz uzmanlık gerekiyor, yani bu üzerinde uzun uzun çalışılacak ve oradan çok ciddi birtakım göstergeler ortaya çıkacak. İşte yani benim çocukluğumda e, Edindiğim o şey e, tecrübe beni şaşırtmıştı yani böyle oturuyorsunuz burada dışarıda e, konuşan kişilerin hangi mahalleden olduğunu, olduğunu ses e, şey şeklinden kelimeleri telaffuz şeklinden anlıyorsunuz. Onlar gidiyor mesela şimdi bazı, kelim, bazı evrensel kelimeler var bir an önce baktığınız zaman. Pek bir şey anlayamıyorsun. Mesela Araplarda bir bey'i kelimesi var, bey'ya. Manası satıştır. İngilizler satışa ne diyorlar? Bay diyorlar, bay'in diyorlar değil mi? <gülüyor> yani işte, bey kelimesi satmak manasına da gelir, alma manasına da gelir. Evet. Se şimdi sel'in, bay'in fark etmez. Bak, bay bey, görüyor musunuz? Yani bu işte mesela akit kelimesi var, akit yani sözleşme manasına. Onlar ne diyorlar? Ona da benzer bir ifade kullanılıyor İngilizlerde. Mesela akt, me kontrakt diyorsunuz, akt orada da akt kelimesi aynen kullanılıyor. Dikkat edin yani. Tabii bu. Ayrı bir, bir şeydir, araştırma konusudur. Bunu uzmanları, yani Allah ayet dediğine göre uz üzerinde uzun uzun çalışılması ve araştırılması gereken bir konu demektir bu. Evet. evet. Yine dersin ilk yarısında temas edildi ama müstakilen soruluyor. Hz. Adem'in erkek ve kız çocuklarının birbiriyle Evlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir tür ensest ilişki değil mi? Ee, bir yani de bu çocukların birbiriyle yani evlenmesi cevabını verilen soruyu bir daha niye soruyorsunuz? Yani burada o kadar fazla bo boş vaktimiz mi var? Onu uzun uzun anlattım, Hiç cevap vermiyorum. Başka konuya geç. <gülüyor> allah Teala'nın ahsen olarak yarattığını ve daha düşük kalitede de olsa insan organlarının yapılabileceğini söylediniz buradan hareketle. Peki Allah'ın Ekber oluşu da aynı mantıkla büyükler vardır ama en büyük Allah'tır mı demeliyiz? Yani kısacası Allahu Ekber'i nasıl tercüme etmek gerekir? En büyük, Allah en büyüktür, onu Allahu Ekber diyen biz miyiz Cenab-ı Hak mı? Kim diyor? Biz diyoruz, değil mi? Biz, bizim ifade tarzımızda en büyük, en büyük vardır. Bize göre en büyük Allah'tır. Yani en büyük derken, evet bir adam müşrikse, ilahların en büyüğü diyebilir. Müşrik ise her şeyin en büyüğü der her şeyin en büyüğüdür. Dolayısıyla biz ifade, bizim ifade tarzımız böyledir. Biz Allahu Ekber'i bu şekilde ifade ederiz. Yani adam müşrikse Allah büyüktür dese de müşriktir, en büyüktür dese de yine müşriktir. Ama biz kendimiz Cenab-ı Hakk'ın her şeyden daha büyük olduğunu ancak Ekber kelimesiyle ifade edebiliriz, başka şekilde ifade edemeyiz. Dolayısıyla Allahu Ekber deriz, Bunda, bunda da öyle lüzumsuz bir takım yorumlar yapmanın anlamı yok. Eğer siz işi e, sağ başka taraflara çekmeye kalkarsanız her yerde onun imkanını bulursunuz. Evet. Yaratılış kanunu çocuk yaşta ölenler için de geçerli midir? Mesela cennette onlar hep çocuk olarak mı kalacaklar yoksa onlar da yetişkin bir vücutla mı yaratılacaklar kıyamette? Bunlar ahirete ne sevap ne de günah kazanmadan gidiyorlar değil mi? <gülüyor> Cenab-ı Hak herhalde hiçbir sorunun soruyu cevapsız bırakmamıştır. Bak Vakıa Suresi 56. sure 17. ayet 534. sayfa bakın bakalım diyor ki Yatuf عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ dakka o şey onda bir de ne, neydi gılman gılman vildan değil bu vildan bunlar şey bunlar bu Fransızların karson dediği türden şeyler yanlışsa yaptım gılman olacak gılman şeyde yok Tur suresi Tur suresinde 24. ayet Tur suresinde Şimdi bu ha tamam Tur suresi 523. sayfa 24. ayet bak diyor ki <gülüyor> veya tu fe aleyhim gilmanun lehum gilmanun lehum kennehum Ke um çevrelerinde kendi çocukları dolaşacak yani küçük yaş ölmüş olan çocukları Sanki saklı inciler gibi. Nasıl çocuk bakma falan da yok yani kadınlar korkmasın, eyvah orada da mı çocuklara bakacağız <gülüyor> Çünkü hizmetçiler çok, onlar bakarlar. Yani orada çocuk sevgisiyle tatmin edilmiş olacak. Tamam mı? Peki kendi çocukları diyor. Şimdi diyeceksiniz ki muhakkak soracaksınız, Peki anası, babası, kafir olanların çocukları ne olacak? E, olsun. En azından büyük babaları Adem kafir değil. Değil mi yani? Yani o soyda işte Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, yani herkesin atalarında müminler, gerçek müminler var. Onlar cehenneme gitmiş olsa bile çevrelerinde dolaşıp onları neşelendirecek, kendi kendilerini neşelendirecekleri büyükleri mutlaka olacaktır. İşte yani ayet çok açık diyor ki: "Yatufu aleyhim gilmanun lahum keennahum lu'ulub meknun." Evet, kendi çocukları çevrelerinde dolaşacak sanki saklı incileri gibi. Evet. Al-i suresi 47. ayette Meryem validemiz bana erkek dokunmamış demiyor da bana hiçbir beşer dokunmamıştır diyor. Hani burada erkek ve beşer kelimelerin farkı? Ya Rabbin sana ben sığır. Yani bana diyorlar hocam niye kızıyorsun? Ya böyle soru sorulur mu yani? <gülüyor> ya bir, bir so sorduğunu sorunun bir mantığı olmalı. Yani bunu. Ya bunun mantığı var mı Allah aşkına ya? Bana bir beşer eli dokunmamıştır. İyi vallahi bir delikanlı deseydi yakışıklı bir delikanlı bana dokunmazdı. <gülüyor> ya bu ne ne mantıktır yani? Böyle, böyle saçma sapan sorular sorma ya. Adam da canı sıkılmasın. Evet devam et. Hangisini sorayım? Ya bu ne biçim kafadır yani beşer eli dokunmamıştır diyor yani bunu başka anlayacak bir adam çıkar mı yeri ya <gülüyor> Allah Allah yani illa bir soru sormuş olmak için soruyorlar evet tamam o zaman hazır böyle sevinçliyken. <gülüyor>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 in he va illa wahyun yuha Rasulullah kendi hevasından konuşmaz. Yaptığı konuşma kendi yaparlam vahidir derler. Peki tamam devamında ne diyor? Allemahu şedidül kuvva. Bunu ona o güçlü olan Cebrail öğretmiştir. Şimdi Resulullah'a vahiy gayri metlu gelir diyenlerin hiçbirisi bunu Cebrail getirir demez. Onu demiyorsanız bu ayet size delil olmaz bir kere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 Muhammed Suresi'nin dördüncü ayeti gereği düşmanı tamamen etkisiz hale getirdikten sonra esir almalıyken düşken düşmanı etkisiz hale getirmeden esir almıştır. Ne diyor Allahü Teala? Maykan ile bi yine yekun en lehu esra hatta yuthna fil art.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 O şey de tabii bu arkadaşımız dinlememiş bizim dersimizi. Enfa ee, Enfal suresinin 7. ayetinde levla kitabu minallahi es-sebaka yok o değil. Ve ve yedi a'idukumullah ihtat ta'ifeteyn enha lekum ve tuwaddunu geyra zati şevketi tekun lekum. Ve Ve يريد en ve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 Bu mağlubiyetten sonra galip geleceklerdir Rumlar. Ne zaman? Fi biḍʿi sinīn. Biḍʿi sinīn, biḍʿi demek Arapçada 3 ile 9 yıl arasında demektir. Yani Allah oraya süresinde veriyor. Müslümanlar Mekke'de çok büyük baskı altındalar. Bunlara bir moral de veriyor Allahü Teala orada. Ondan sonra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 o gün, yani Rumlar, Persleri yeneceği gün müminler sevineceklerdir, diyor. Bu bir söz değil mi? Vaad değil midir? Allah. Peki, nasıl sevinecekler Ya Rabbi? Binasrihi. Binasrihi. Vereceği zaferle. Şimdi Mekke'de çok zor durumda olan Müslümanlar, 3 ile 9 yıl arasında Cenab-ı Hakk'ın bir zafer vereceğini öğreniyorlar. Bunlar için çok büyük bir umuttur değil mi? Ondan sonra neydi? Yansurul, Yansur'u Yansur'u menyeşşâ, Cenab-ı Hak tercih ettiğine yardım eder. Tamam evet. neydi? <gülüyor> ve Azizur Rahim, o güçlüdür ve merhametlidir. <gülüyor> Vaadallah La yuklufillâhu ve adabbâh Bu Allah'ın vaadidir diyor. Gördünüz mü?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 Kervan takip için çıkan Müslümanlar Allah bir şey verecek biliyorlar. Bir bakıyorlar ki "İd entum bil udveti dunya siz vadinin alt tarafındaydınız. Wahum bil udveti'l qusfa onlar da üst taraftaydı Mekke ordusu. Verraquf ve asfele minkum kervan da siz biraz aşağıınızdaydı ve leftevaettum lefteleftun fil miat."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 Beydir ayde kumullah Hanisa Allah vaat ediyordu. Vaat etmişti daha önce. Ehtat tayfetin en helak. Bunlardan birisi sizin. Metevdunene gaire zat şevketin تكونوا lekum. İstiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Zaten kervan için çıkmıştınız Mekke'den şeylerden Medine'den. Onun için savaş için çıkmamışlardı. Yalın kılıç çıkmışlardı. Kervan ne ki 40 kişilik bir şey e, koruması var o kadar. Ama Mekkeden koskoca bir ordu çıkmış gelmiş. Daha bir buçuk sene evvel oradan kaçıp geldiğiniz bir Mekken'in ordusuna ordusuyla yüzüe gelmeyi kim göze alabilir? <gülüyor> Bak, siz istiyordunuz ki güçsüz olan sizin olsun. Allah ne istiyordu? Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allah da.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 Önceden bir kitap yani ben size o Kur'an'da bir söz vermiştim ya bu olmasaydı diyor Mekke'de verdiğim söz. işte o Rum Suresi lemessekin fima khattem azabını azim. O aldığınız esirlerden dolayısıyla büyük bir azap burada buradan galip değil mağlup gidecektiniz diyor Allahü Teala. Tamam? Yani Müslümanlar zaferi kazandı ama imtihanı kaybettiler. İmtiyaz kazanması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in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 Önce yaptığın ve ondan sonra işlediğin günahı Allah affetsin diye. Yanlış şey yaptın, günah işledin. O günah Allah affetsin diye. Ne zaman ki Resulullah Mekke'yi fethetti, o zaman Cenab-ı Hak sureyi indindi, indirdi. اِذَا جَاءَا نَسْلُ اللّٰهِ وَالْفَتْحَ Allah'ın yardımı gelir de fetih müyesser olursa, Mekke'yi fethedersen, el-feth, fetih sureti, bak karıştı, bak işte müteşabihayet bu. Var ey insanlar ethroluna fi dinillah ya faje. İnsanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğinde görürsen fesebbih bir hamdi rabbikr bin her şeyi güzel yapması sebebiyle ona boyun eğ ve estafir. İşte o zaman ya Rabbi ben affetti, işte İşte böyle birisi bana örnek olur. Hem günahını işleyeceksin hem de ondan sonra ya Rabbi ben affet diyeceksin. Öyle şey yok. Önce döktüğünü temizlersin, ondan sonra ya Rabbi affettirsin. İşte böyle birisi bana örnek olur. Başkası olmaz.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 Bak ne diyor Allahü Teala burada? 3. 559. sayfa 3. ayet. Ve es-sere'n nebiyle ba'de ezvaci hadise. Burası değil mi? Heh. Allah şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi eşlerinden birine bir söz, gizlice bir şey söyledi. فَلَمَّ مَنَبَّ اَتْ Yani birisine sırrını vermiş, o da bunu tutmuş, başkasına söylemiş, eşlerinden birisi. وَعْضَهَ رَهُ Allah da Rasulünü buna mazhar etti, yani Rasulullah da öğrendi bunu. Eşinin birisine söylediğine dair. عَرَّفَ ve arada bat, Söylediklerinin bir kısmını ona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 Bunu öbür eşi söylemiş olabilir, değil mi? Peki şimdi size birisi bir sır verdiği zaman bunu konuştun, bunu sana kim söyledi dediğin zaman kaynağını söylüyor musunuz? Ha? Söylüyor musunuz? Söylesen o ikisi birbirine girer. Rasulullah da söylemiyor. Ne diyor? <gülüyor> Nebbeniyel alimul habir, alim ve habir bana bunu haber verdi. Çünkü Allah'ın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 Vahiy. Vahiyin değişik şekilleri var. Biz bunu gördük yani defalarca. Bakın şeye Şura suresinin 42. ayetini açın. 487. sayfa. şey 51. ayet, 42. sura 51. ayet, evet. Diyor ki Allahü u Teala, وَمَا كَانَ beşerin en يُكَلِّمَهُ Burada da yine beşer geçiyor, soru sorarlar. <gülüyor>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 Meryem validemze şimdi bunlar Rasul mü? <gülüyor> Elmin varay hijab ya da perde arkasından bir rüya görebilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Hepimiz hepimizde olur bu tür şeyler. <gülüyor> Ev yursile Rasul feyuhye bi idi ma'iş. Ya da Rasul gönderir. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bu Kur'an-ı Kerim resulle gelmiştir.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 Tebliğ olabilir, nebi rasuldür ama sadece nebi olduğu zaman kendi yorumu söz konusu olabilir. Bak, lime tuharrimu <gülüyor> ma ahallallahu lek Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Bak helal haram görüyor musunuz? E peki vahiy gayrimetdub varsa Allah böyle bir şey der mi? Allah haram kıldıracak ondan sonra niye haram kılıyorsun diyecek öyle mi?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 Bu da çok kötü bir şey. Rasulullah haşa Allah'ın ağzı oluyor, konuşuyor. E, Kur'an-ı Kerim'de belli, işte Allah böyle dedi diyor. Allah, de, Allah dedi demesine gerek kalmadan bir şey söyledim, Allah'ın sözü Haşa Allah mı? Yani Allah'ın sözü mü? Öyle şey olur mu? Evet. Bir arkadaşım, Kur'an'ı tecvitle okumamız gerektiğini, tecvidsiz okursak anlam değişikliğine yol açacağını, yani, bu yüzden tecvidin şart olduğunu söyledi. Bu konuyu açıklığa kavuşturursanız sevinirim. Şimdi tabi tecvid kelimesi ne ara şu manada söylemiştir o. Yani, harfleri doğru telaffuz etme manasında söylemiştir. Yani şeyde <gülüyor> Arapçanın bir yapısı var. Yani o harfleri yanlış telaffuz ettiğiniz zaman mesela halaka dediğiniz zaman yarattı olur, halaka dediğiniz zaman traş etti olur, heleke dediğiniz zaman Yok, yok olur. Yani doğru dürüst telaffuz etmezseniz okuduğunuz Kur'an olmaz. O zaman mealini okuyun. Daha uygun olur. O onu kastetmiştir. Evet. Maide suresinin 116. ayetinde İsa Aleyhisselam hitaben Allah Teala İsa sen ben ve beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi söyledin? diye buyurmuş.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 inanmayanlar diyebilirler. O, o ayrı bir şey. Burada Cenab-ı Hak esasen İsa Aleyhisselam diyor. Sen böyle bir şey söyledin mi? Bunlar İsa'nın söylediğini iddia ederek şey yapıyorlar. Baba oğul kutsal, kutsal ruh diye üç tanrı oluşturuyorlar. Meryem'e e, tanrı muamelesi yapıyorlar. Evet. i̇mran sonrası 103. ayette Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, parçalanmayın buyurulmuş. Aynı surenin 105. ayetinde kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Yani her iki ayette de parçalanmayın buyurulmuş. Ee, burada acaba Müslümanların tarikat veya mezhep gibi bölünmelerinden mi bahsedilmiş? Kur'an-ı Kerime sarılmadığınız zaman neler ortaya çıkıyor gördünüz. Yani az önce işte vahiy konusuyla ilgili anlattıklarımız ya işte şeyin yaratılış ile ilgili olarak anlattıklarımız ayetleri birlikte değerlendirdiğiniz zaman sonuç farklı oluyor karşıladığınız zaman farklı oluyor yani insanlar şey yapıyor iki tane kelime alıyor ayet kelime ayet olarak onun üzerine kendi kafasına dünya kadar bilgi yığıyor ondan sonra Allah dedi diye Cenab-ı Hak iftira ediyor tabii ki burada ister istemez tefrika olacaktır yani dini kendimize uydurduğumuz zaman bu Kaçınılmazdır. Ama biz dine uyduğumuz zaman da tefrika diye bir şey olmaz ve maalesef şunu da uydurmuşlardır. Ümmetim, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Allah ihtilaf etmeyin diyecek ki, Resulullah da diyecek ki rahmettir. Tövbe estağfurullah. Böyle şey olur mu? Peki. Evet. Hepiniz kaçacaksınız. Derslerini iyisi burada kapatalım. <gülüyor> Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. İyi akşamlar diyoruz.